Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Türkiye'ye 2004 yılından bugüne Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıklar 173 kat arttı. Çin'in 2018 yılındaki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresi Türkiye oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kendisine yöneltilen soru önergesine verdiği yanıtta atık ithalatının belli bir süreliğine durdurulmasına ilişkin ilgili kurumlardan nihai görüşlerini yazılı olarak talep edildiğini ifade etti. Greenpeace Akdeniz, Türkiye plastik çöplüğü olmasın diyerek başlattığı projede, plastiklerin çevreye, deniz canlılarına ve nihayetinde insan sağlığına yönelik tehlikelerine karşı plastik atık ithalatının yasaklanmasını talep ediyor. Greenpeace Akdeniz, Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş, Türkiye'nin kendi çöpüyle baş edemezken başka ülkelerden plastik atık ithal ederek daha büyük çevre sorunlarına kapı açmaması gerektiğini söyledi. Yıllarca plastik atıklardan kurtulmanın çok basit gibi gösterilen bir çözümü vardı. Geri dönüşüm. Ancak geri dönüşümün zahmetli ve pahalı, üstelik sanıldığının aksine plastik türlerinin çoğu da geri dönüştürülemiyor. 1950'den bu yana üreten plastiğin, ''Sadece %9'unun geri dönüştürmüş olduğunu biliyoruz.'' diye konuştu. Ayrıca bu yüzden çok geçmeden ülkeler plastik atıklarını başka ülkelere satmanın daha kolay ve ucuz olduğunu keşfetti. Tam burada Çin devreye girdi. Ancak Çin'in plastiklere yönelik 2018 ithalat Yasası küresel geri dönüşüm sisteminin zararlı doğasını süpürülen halının altından dünyaya ifşa etti. Çok geçmeden Plastik atık ithalatının yeni adresi Türkiye oldu diye ekledi. Türkiye kendi çöpüyle baş edemeyen bir ülke. Plastik çöp ithal ederek sıfır atık ülkesi olamayız. Kontrolsüz plastik atık ithalatı Türkiye'nin kendi geri dönüşüm sisteminde var olan sorunların artmasından başka bir işe yaramayacak. Bunu tonlarca plastik atığın bulunduğu alanın kime ait olduğu, atıkların nereden ve ne zaman oraya getirildiği ve neden denetim yapılmadığına İzmir Kemalpaşa vakasında da gördük. Üstelik koronavirüs salgınında bu plastik atıkların virüsü yayma riski de gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik atık ithalatının yasaklanmasını, atık geri dönüşümüne ilişkin şeffaflık ve denetim mekanizmalarının arttırılmasını talep ediyoruz. Türkiye plastik çöplüğü olmasın diye ekledi Greenpeace Akdeniz basın açıklaması. Nesne tükenme tehlikesi altında olan yalancı katil balinalar Türkiye'de ilk Ege Denizi'nde ise 25 yıl sonra görüntülendi. Gökçeada'nın 6 mil açığında oltayla avlanan balıkçı Uğur Özdemir gördüğü balinaların resimlerini İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na gönderdi. Bunun üzerine İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden doçent doktor Ayhan Dede ve doçent doktor Arda Tonay, doçent doktor Onur Gönülal ve Doktor Ayaka Amaha Öztürk, bilimsel adı Pseudorca crassidens olan yalancı katil balinaların 25 yıl sonra ilk defa Türkiye kıyılarında görüldüğünü bir makaleyle dünyaya duyurdu. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Arda Tonay Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada bu türün isminin 1800'lü yıllarda konulduğunu belirtti. Tonay o dönemdeki bilim insanları Kafa tasları katil balinalara çok benzediği için bu türlüye yalancı katil balina ismini vermişler. Dedi ancak bu hayvanlar nesli tehlike altında ve tamamen zararsız. Bu tip deniz memelisi gözlemleri türlerin dağılımlarını anlamamız ve dolayısıyla koruma çalışmaları için çok önemli veri kaynakları. Yalancı katil balinaları korumamız gerekiyor. Bunlar birer katil balina birer orka değil son derece zararsız deniz canlıları. Özellikle kış ve bahar aylarında meydana gelen don olaylarında mahsullerin zarar görmesini engellemek amacıyla Niğde Valiliği bir proje başlattı. Vali Yılmaz Şimşek, erken uyarı sistemi hava şartlarından doğacak olumsuzluklar karşısında erken müdahale edip ürün kaybı uğramamasına ve don zararına karşı önlem alınmasına yardımcı olacak dedi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bu sayede çiftçilerimiz üretim süreçlerindeki don Aşırı yağış, kuraklık gibi iklim olayları nedeniyle oluşacak tüm zararlara karşı kayıplarını asgari düzeye indirecek dedi. Özellikle son yıllarda hızlanan iklim değişikliğine bağlı beklenmedik meteorolojik vakalar kayıt altına alınarak yeni iklim yapısı hakkında analiz için gerekli veri tabanı oluşturulmuş olacak dedi. Hali hazırda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor Hindistan, Bangladeş fakat bir seferberlik var. Bengal Körfezi'nde oluşan Amhan siklonu hızlanarak 240 kilometreye çıkmış hızıyla bölgede yaşayan vatandaşları tehdit ediyor. Bunun için bölge tahliye edilmeye başlandı. Ekoloji Birliği Aydın'ın Çine ilçesi yakınlarındaki Madran Dağı'nda felsipat ve kuvars madenini işletmek amacıyla yürütülen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. AYÇEP yani Aydın Çevre Platformu Çine'nin köylerinden Dedeler mevkinde keşfin sonucunu paylaştı. Madenciliğin hem doğa hem de insan sağlığını kötü etkilediğini belirten ve madran kaynak suyunun su toplama havzasında yapılan bu fosfat ve kuars madenciliğinin doğayı ve insan sağlığına zarar verdiğini bildirdiler. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği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 ja, shamichin technologie.